Elhamdülillahi Rabbil alemin Vel akıbetu lil mutteqin Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebillina ve şefi'ina Muhammed Ve ala alihi ve بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشرا المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم ve belli ana Rasulüna Nabiüllâkim, ve nâmû ala zâlîkem in al-şaâkirîn Çok aziz ve pek mutaram Bugün dersimizin ser levhasını tezyin eden dan ayatı ilahiyeye mana verdikten sonra. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi teala aleyhi ve sellem şahsiyetini ören amiller üzerinde hasbihal edeceğiz inşallah. Yani Resulü Zişan Efendimiz'i siretiyle yakından tanıyacağız. Allah lütfederse Muhterem müminler, gerçi bizim istidadımızla Peygamberi Zişan Efendimizin hali ve makamı arasında uzun mesafe var dedik. Allahu u Zülcelal ve Kemal Hazretleri Resulünü hevkal beşer sıfatlarla teşhis ve teziğin etmiştir beşer. zatında bizim aramızdan çıkmış bir insandır, feriştah değildir, arştan inmemiştir, bizim nefsimiz ve cinsimizdendir ama Mevla yedi kudretiyle övmüş yaratmış onu. Hani ben size okumuştum ya Mustafa Asım Köksal Bey ne güzel söylenmiş. Günah olur günah onu güzellikle hudutlamak, suretine, siretine özenmiş de özenmiş hak. Dikkat ediyor musunuz? Konyalı cemaatim, suretine, siretine özenmiş de özenmiş hak. Sanki kudreti yettikçe Muhammed'ini överek yaratmıştır. Muhterem Müslümanlar bu manayı, bu manayı, bu müddeayı Endülüs'ün dev alimi Gaz-ı şifasının mukaddimesinde şöyle tespit ediyor. Bakınız Gaz-ı El-Halku ma'arafullahi azze vecel. وَمَا عَرَتُوا مُحَمَّدًا صَيْلَ Teala aleyhi عَلَيْهِ وَسَلَمَ Allahü Zülcelal ve Keban Hazretlerinin kudret ve azametini halk bilememiştir, idrak edememiştir. Çünkü o baki olan, لَنْ يَزَلْ وَلَا يَزَالْ olan yaratıcı, insanlarsa beşerdir, mahluktur. Öyle olunca, Yaratılan mahluk olan akılla, bahki olan lemyezel ve velayezel olan Mevla'nın bilinmesi mümkün değil. Hüyeti Hak, mahiyeti ilahi nedir? Halk Allahu Zülcelal'i bilemediler. Ma kaderullahı hakka kadri. Kur'an-ı Kerim de bu ayetiyle ona işaret ediyor. Allahu Zülcelal'in vahdaniyet, samadaniyet kudret ve celalini layıkı çile takdir edip de ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu'' deyip coşmadılar, coşamadılar diyor. Eh, inanan müminlerin de imanları, idrak ve istidatları nispetinde Mevla'ları tarafından görecekleri iltifat ve ihsan ve cennet ve cemal olacaktır inşallah Teala. ünlüler burada şunu latife olarak söylemek istiyorum tabi Allahu u Zülcelali Peygamber Efendimiz'in bilmesiyle bizim bilmemiz arasında fark var Allahu u Zülcelali Ebu Bekir'in Sıddık'ın bilmesiyle bizim bilmemiz arasında Yine büyük fark var. Resulü Zihan Sıddık-ı Ekber Efendimizden bahsederken öyle diyor. Levzine imanu Ebi Bekr'in ma imanu ümmeti letercehü aleyhim. Eğer Ebubekir'in Sıddık'ın imanıyla bütün ümmetin imanı tartılmış olsaydı, bilfarz ve takdir Ebubekir'in imanı ümmetin imanından ağır gelirdi diyor. Allah'ı bilmenin derecelerini böyle tespit edeceksiniz muhterem müslümanlar. Bir Bayezid'di Bastami'nin imanı, bir Cüneydi Bağdadi'nin imanı, bir Hacı Bayramı Veli'nin imanı, bir Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Allah'a imanıyla bizim imanımız, bizim Allah'ı bilmemiz arasında fark var muhterem müslümanlar biraz akıl tavrının ötesinde bir şey ama muhterem mümkiler büyükler her şeyiyle büyük insanlar Rabbim bizi mahşerde onlarla haşret <Gülüyor> muhterem Konyalı kardeşlerim bu söz kulağınızda devamlı çınlasın Allah'ın dostlarını çok seviniz tamam mı Allah'ın dostlarını çok seviniz. Dedikodulara, pespaye insanların tuhaf tuhaf laflarına sakın ola ki bakmayınız. Bir muhittin Arabi denildiği zaman, bir Mevlana celaleddin Rumi denildiği zaman, görüyüm sizi, kıllarınızın ucuna ...bütün hüceyratı vücudunuza, zerrelerinize varıncaya kadar... ...onların sevgileriyle dolu olarak yaşayınız. Çünkü onlar... ...Halık'ı Zülcelal'i... ...bizden çok farklı olarak bilmişlerdir. Onların mahşerden mertebeleri çok Ali olacaktır. Eğer onları seversek... ...dünyada da mahşerde de onlara yakin olacağız bu bakımdan istifademiz çok büyük olacaktır inşallah. Aşk eri Mevlana öyle diyor muhterem Müslümanlar. Allah'u Zülcelal'den bahsederken telh ter ez firkatı tüh hiç bir bi penahet gayr piça hiç nist. Piç nist. Allah'ı bilmenin verdiği neş'enin kelime ve kelamı bu muhterem Müslümanlar. Ey Allah'ım diyor iki cihanda da senden bir nefes dahi olsa ayrı kalmaktan daha acı bir şey olamaz diyor. Senin dergahından gayriye yönelmek kör düğümü olmaktır diyor. Kör düğümü olmaktır diyor. Allah'ın sevgisiyle dolu olunuz Müslümanlar tamam mı? Ve yavrularınızı, evlatlarınızı Allah sevgisiyle yetiştiriniz. Muhittin-i Arabi dedim ya, Camu Keramatu Evliya denilen eser, iki cilt Yusuf Ebuhani'nin, Osmanlıların Berut Kadısı, Mahkeme-i Şer'i Reisi, kendisi Kadiriyye neşesine sahip, Camu Keramatu Evliyası'nda velilerin kerametinden bahsederken, Muhitini Arabi babında şunu almış. Cenab-ı Muhitini Arabi Hazretleri diyor ki, Eğer Allah'ıma karşı olan muhabbetimin harareti ve ateşi, eğer Allahu Zülcelal'ime karşı olan kalbimde taşıdığım muhabbet ve sevginin harareti ve ateşi, semavata arz edilseydi erimiş bakır gibi yerlere akarlardı diyor. ولكن الله قواني عليها ولكن الله قواني عليها fakat yüce Rabbim benim kalbime o tahammülü lutfetti diyor. Muhtemelen Müslümanlar. şumalar. E hocam bu olur mu diyeceksin gayet açıp. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله eğer biz bu Kur'an'ı dağlara taşlara indirseydik, Haşiyet ve celal ve azametimizden tuz buz olurdu dağlar. Ama insanoğluna, Cenab-ı Hak o kuvveti vermiştir, 6000 bin küsur hayatını ezberliyor, bir ömür boyu okuyor. Tabi sınıfları itibariyle değişik, bazıları var, lafzı Kur'an'ı ezberliyor. Bazıları var, lafzıyla beraber manasını da ezberliyor. Bizim hacı kişi, hafız hacı kişi gibi. Bazıları var, lafzını ezberliyor, manasını anlıyor. hakaik Kur'aniye, hakaik Kur'aniye de hamil ve sahip oluyor. Seyyid İbrahim-i Düsuki Hazretleri öyle diyor, tabakatı ı Şarani'de. Bir kimse hayatı boyu Kur'an'ı her okuduğunda ayrı mana fehmetmezse, Kur'an'ı anlamış sayılmaz diyor. ...Kur'an muhterem mimiler. Hani Kitabı ı İlahi'de Mevla buyuruyordu ya Müslümanlar. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِعْنَا بِمِسْلِهِ مَدَدًا Habibim söyle onlara, eğer denizler mürekkep olsa da yazılsaydı... Rabbin kelimatı bitmezdi ve o denizler, o okyanuslar kadar yeni bir mürekkep daha halka sece, Cenab-ı Haklik üzülüyorlar. Müslümanlar, ilahi celal ve azamet o kadar büyük, o kadar büyük. Sonra Gazi İyaz diyor ki, ve ma arafu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem halk Cenab-ı Muhammed'in Cenab-ı Muhammed'in aleyhissalatu vesselam kadrini de bilemediler diyor. Kadrini de bilemediler. Kadrini bilenler yok mu? Var muhterem Müslümanlar. Az evvel ismini söylediğimiz büyük zevat. Sıddık-ı Ekber'den Hazreti Ömer'den başlayınız. Geliyor, geliyor. Muhterem Müminler, sahabe tabi Peygamber Efendimiz'i bizim şu avizeyi gördüğümüz gibi gördüler bir ömür boyu. Onun ışığı gözlerini ve gönüllerini ve ruhlarını doldurdu. Hatta muhterem Müslümanlar bu görgüye, bu görüş neşesine Cenab-ı Hak öyle mertebe lütfetti ki ümmeti Muhammed'in en faziletlisi Veysel Karani'nin niye öyle dedim? Veysel Karani dedim, sahabeden sonra. Sahabeden sonra ümmeti Muhammed'in asrı saadet'te olduğu halde Peygamber Efendimizi göremedi. Ya muhteremimindir. Yemen'in Karen köyünden Yemen'in Karen köyünden annesinden izin aldı. Anne bana müsaade et, Resulullah'ı görüp geleceğim. Ömür boyu içimde yanan bu ateşi belki o rüyet biraz hafifletir. Artık bu ateş tahammül edemeyeceğim dereceye yükseldi diyor annesine. Annesi, oğlum Resulullah'ı evinde gör gel diyor. Muhterem bilir. Oğlum Resulullah'ı evinde gör gel diyor. Veysel Karani ta Yemen'den çöller aşarak alevlerde yanarak dolu gibi sağanak yağmurlar gibi gözyaşları dökerek ayağına çör, çör dikenler batarak Medine'yi, Tayyip'e'yi, Tahire'yi Muhammediye geldi. Eve kadar sordu, geldi. Kapıyı çaldı. Cenab-ı Validemiz Arapların âmi tabiriyle min diye soruyor. Sen kimsin, nereden geldin, ne, nesin diye soruyor. Arapça'da tabir öyledir, kapı çalındı mı min derler. Evet muhterem Müslümanlar. Ben diyor, ey müminlerin annesi, ben Yemen'den karanlı üveysim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görmeye geldim diyor. Ayşe validemiz ya üveysin. İşte şuracıkta Resulullah mescidi saadette. Evinde yok, evinde değil. Ama diyor ben annemden eve kadar izin aldım diyor. Tabi bu beşer takatının, beşer aklının, beşer fehminin fersahlarca üzerinde bir şey muhterem sumallar. Rabbim bizi onlara karşı olan sevgimize bağışla. Ya işe Peygamber Efendimize mazeretimi ve halimi beyan edesiniz. Ben annemden ayrılırken evde görmek üzere ayrıldım. Velev ki 5 adım da olsa annenin sözünü tutma ve ona itaat etmenin ölçüsü olmaz diyor. Şu emanetlerimi Allahu alim Uhud gazvesinde Resulullah'ın mübarek yanağına of isabet etti. Kalkanın parçası orayı yardı ve dişinin biri kırılmıştı ya Üveysel Karani şu diş mi bu diş mi diye otuz iki dişinin kırığını kağıdın Allahu Alem kağıdın içerisine koymuş Resulü Zişan Efendimiz'e bunu verin ey müminlerin annesi selamlarımı saygılarımı, hürmetlerimi, muhabbetlerimi her şeyim onun için olduğunu söyleyin Assalamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh Muhterem Müslümanlar geri dönüyor ve geliyor Muhterem müminler bunu şun için söylüyordum peygamberimiz Zişan Efendimiz'in Yarım saat, bir saat mübarek cemaline bakmakla büyük adam olmak arasındaki farka bakınız. Bu Veysel Karani, Peygamber Efendimiz'in cemalini gören sahabenin en ednası Hazreti Vahşi'nin topuğuna dahi varamıyor fazilette. Niye? Çünkü o Resulullah'ı açık görmüştür. O bir ne kadar büyük adam olursa olsun o saadete erememiştir olmuş. Muhterem müminler, yüce Rabbimize iltica ediyoruz. Ya Rabbi bizi dünyada hiç olmasa rüyamızda cemalini görerek sevindir. Hacı ve üstadımı rahmetle <gülüyor> muhabbetle saygıyla yad ediyorum. Öyle derdi. Hiç olmazsa ölürken mübarek kolları üzerinde can vermeyi lütfet. Manevi bakımdan. Manevi bakımdan. Hoca Efendi Hazretleri öyle derdi. İhvanım, Resulullah'a çok salatu selam okuyalım. Onu çok sevelim. Ölürken başımız Resulullah'ın kolları üzerinde ölelim inşallah derdi. Muhterem ünlüler tabi ayet-i kerimeye mana vereceğim ayet-i kerimeye mana vereceğim fakat burada şu iki kıtayı okumadan da mavzuğa girmiyorum bakınız peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kadrını halkı cihan bilemedi diyor kâsi-i Şifai şerifinin mukaddimesinde büyük ariflerden ben size evvelki dersimde bir beytini söylemiştim Kahire uleması ve evliyasından, Mekke, Kabe mücavirlerinden, Allah dostu, Ömer-übnül Hazretlerine bir gün demişler ki, sen müstetil gazel, kaside ve neşidelerinde, Resulullah'ı övmedin, sena etmedin, neden acaba diye sormuşlar. Divanı var, külliyatı var muhterem Müslümanlar. Böyle sorulunca, Onurup nfarız şu cevabı veriyor bakınız. Era küllmetin finnabi muksera ve in balag al alayhi ve aksera izillahu esna bil ladihi wa ahlu alayhi thama mikdar ma tendehul vera yara. Efendiler diyor. Bana Resulullah'ı methet mi diyorsunuz? Halbuki ise benim inancım şu ki onun methederken söylenen bütün sözler kusurdur ve kısırdır diyor. Bizim sözlerimiz onun methi senasına ve derecesine yetişemez. Her ne kadar sena eden kimse içinde mahir, mütefenin ve mütekassis olsa da ne demiştik geçen dersimizde? Ve ala tefennu vasfihi bi husnihi yafna'z zamanu ve fihi ma Kendisinin sena eden arifler, edipler, şairler, alimler, mütefekkirler, muhakkikler, kalemi kıvınçları kıracak mutahassislar Hazreti Muhammed'in güzelliğini ve belahatini sena etmek ve söylemekle devam etseler zaman biterdi de onun evsafından söylemeyenler kalırdı diyor ya bu sözü söyleyen de o zatı kalır. Ne kadar söyleseler de söz kısır kalır dedikten sonra اِذِ اللّٰهُ اَسْنَا بِالَّذ۪ي هُوَ اَحْلُ اَلَيْهُمْ فَمَا مِقْدَارُ Onu onu Allah Kur'an'ın da etmiştir Onu Allah Kur'an'ın da methetmiştir. Ve ben son söz olarak diyorum ki diyor, arz üzerinde Resulullah'tan bugüne kadar ne kadar kişi kalkıp da Resulullah'ı ettiyse hepsinin senası birleşerek Resulullah'ın üzerine olsun diyorum diyor muhterem Müslümanlar. Ne söyleseler, kasirdir. Ne çıkar kulların söylediğinden Allah onu methusena etmiştir. Muhterem Müslümanlar altında Altında çok tatlı şeyler var ama Kur'an-ı Kerim kalacak gene. Asıl söyleyeceğim bugün Resulullah'ın şahsiyetini kendi dilinden dinlemek olacak. Saatler kayıp gidiyor. Sadece şu şunu almışım bakınız. Şu kadarını bir beyt söyleyivereyim. Febalil ve eksir lentuhita bi vasrihi. Ya Rabbi. Febalil ve eksir lentuhita bi vasrihi. Feyne süreyya min yedil mütenavili. Et, medhet, durmadan söyle, mubala et, büyüt, elinden gelen, dilinden gelen her şeyi yap. Fakat bil ki, süreyya yıldızı nerede? Arzdan elini uzatan adamın parmakları nerede diyor. Arzdan elini uzatan süreyya yıldızına uzanabilir mi? Mümkün değil. Şu halde Resul-ü Zişan, sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'ın büyük sevgilisi büyük sevgilisi Yüce Rabbim eşiğinde ölmeyi bize nasip et. <Gülüyor> Muhterem üminler Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki Estaizu Billah Ya eyyühellezine Ya eyyühennebiyyü اِنَّا ve شَاهِدًا ve وَنَذ۪يرًا Ey Nebi Zişanımız! Ey resul Ali Bürhanımız! Seni biz şahit olarak, müjdeleyici olarak ve korkutucu olarak gönderdik. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bu ayet kerimede üç faslı birden Mevla'ca beyan buyuruluyor. Resulü Zişan Efendimiz şahittir. Nasıl şahit? Onu kısaca göreceğiz inşallah. Bir de beşir, mübeşşir yani müjdeleyici. Kapı Camii'nin imanlı cemaatına Cenab-ı Hak Resulünü müjdeleyici olarak göndermiştir. Hocam yahu dünyayı bir türlü anlayamadık gitti. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberi Zişan Efendimiz, namaz kılan müminleri müjdeliyor, oruç tutan müminleri müjdeliyor, zekat veren müminleri müjdeliyor, hacca giden müminleri müjdeliyor, minare gibi dürüst şahsiyetli, İstikamet sahibi müminleri müjdeliyor. İçki içmeyen, kumar oynamayan, zina etmeyen, yalan söylemeyen, hayatı boyu nuru Kur'anla münevver müminleri müjdeliyor. Evet. Ya eyyuhen-nebiyyu şahiden ve müjdeliyor. Kimleri korkutuyor muhterem Müslümanlar? Birden nezirdir, korkutucudur Peygamber Efendimiz. Tabii evvela kafirleri ve müşrikleri korkutuyor muhterem Müslümanlar. Ya. O mahalli radyolarda... ...Kur'an-ı Kerim'in ayeti okunuyor, arkasından manası okunuyor. Ayet okunuyor, manası okunuyor. Onu böyle, A bu hayat içer gibi dinleyiniz Müslümanlar. A bu hayat içer gibi dinleyiniz. Rabbimiz Kur'an'ı Hakim'de baştan sona... Resulünün dili ve Kur'an ayetiyle gerçek müminleri müjdeliyor, müşrikler ve kafirleri korkutuyor muhterem müminler. Seni yarın kabuç giyiminde belli olacak. Kabre gidip de leş olup, toprak olup bir daha kalkmayacağını zannetme. Vallahi kaldıracaklar seni. Seni kaldıracaklar ve huzuru ilahiye getirecekler. Hayatın boyu tabanlı deldiğin çarıklarını saniyelik, saniyenin bizde birlik amellerini de önüne çuvaldan dökecekler. Mahkemeyi kıbranın önünde Düşün bakalım ne yaptığını... Mahkemede cevap vereceksin... Cevabını hazırla diyecekler. Evet muhterem müminler. Yüce Rabbimiz bizi... Uyanık müminlere ilhak et. Salihlerin sevgisiyle dolu kıl... Amel neşesini gönlümüzden... Bir nefes dahi... Alma yüce Allah'ım... Diyoruz. Muhterem Müslümanlar... Peygamber Efendimiz... Namaz kılmayanları korkutuyor. Azap vardır ya. Zekat vermeyenleri korkutuyor. Oruç tutmayanları korkutuyor. Farz olduğu halde, imkana sahip olduğu halde hayatında hacca gitmeyen... Gafilleri korkutuyor, zanileri korkutuyor, canileri korkutuyor, şakileri korkutuyor, Allah'a karşı gelenleri korkutuyor, peygamber yolundan ayrılanları korkutuyor, kumar oynayanları, yalan söyleyenleri, İslam şeriatına karşı gelenleri, Mevla-i Müteal'in nurlu yolundan, sırat-ı müstakimden, kitabullahın ışığından ayrılanları korkutuyor. Çünkü o nezirdir muhterem müminler. Biz gelin müminler bütün zerrelerimizle birlikte Rabbimize hamd edelim. Bizi mümin yaratmış elhamdülillahi teala. Mümin yaratmış. Evet. Kur'an'ın getirdiği bütün ahkam ve hakika varlığımızdan daha kutsi reşemizle sımsıkı sarılıyoruz ve akibette hayır istiyoruz Yüce Rabbimizden. Cenab-ı Hak bizi Allah'a giden yolda daim kılsın. Muhterem Müslümanlar, tabi ayet-i kerimeye mana verdiğimize göre, bir de Cenab-ı Hak Habibine, sen şahitsin ya Muhammed diyor. Bunun manasında kısaca arz edeyim bakınız. Mahşerde, muhterem mimiler, mahşerde Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri, Evvela levhi mahfuz'a soracak, diyor Peygamber Efendimiz. Levhi mahfuz'a soracak, vahyim ve ayatımı ne yaptın? Cibril'ine teslim ettim ya Rabbi. Cenab-ı Hak Cebrail'e soracak, Ya Cebrail, vahiy ve ayatımı ne yaptın? Peygamberlere tebliğ ettim ya Rabbi. Levhi mahfuzdan aldığım gibi, kelimesi kelimesine hiçbir şey ilave etmeden ve içinden bir şey çıkarmadan enbiyaya, peygamberlere Allah elçilerine tebliğ ettim ya Rabbi. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri 124 bin enbiyasına soracak, ey peygamberlerim size gelen vahyimi ne yaptınız? Peygamberler ya Rabbi Cebrail'den aldığımız gibi Nars'a tebliğ ettik. 104 kitap, tamam mı? 100 suhu, Adem aleyhisselama 10 suhup, Şit aleyhisselama 50 suhup, İdris aleyhisselama, tam mahalle mektebinde ezberlemiştik. Sakatım olursa sağ alınız inşallah. İdris aleyhisselama 30 suhup, Cenab-ı İbrahim aleyhisselama 10 suhup. Tamam mı? Böylece veriliyor. Cenab-ı gelen vahyi, peygamberan zam olduğu gibi nasa tebliğ ettik. Tevrat Musa aleyhisselama, Zebur Davud aleyhisselama, İncil İsa aleyhisselama, Hazreti Kur'an, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed'e olduğu gibi tebliğ ettik. Cemaate biz de bütün peygamberler olduğu gibi aktardık diyecekler. Muhterem Müslümanlar, kafirler, münkirler ve münafıklar bize böyle bir şey gelmedi diyecekler mahşerde. Ya biz böyle bir şeyi ne duyduk, ne bildik diyecekler. Cenab-ı Celal zülcelal Es'adillah ve cezalik ce'alnakum ummeten vesaten li tekunuu şehedave ale'n-nasi ve yekunu'r rasulun aleikum şahîdâ ayet ey ümmeti Muhammed biz zatı akdesimiz siz ümmeti Muhammed'i bütün bir beşeriyetin içerisinden en adil, orta yolu tutan biz Allah'ın yolunda Hazreti Muhammed'in ümmeti olarak sünnetinde Hazreti Kur'an'ın nur ve ışığında Azaldan ebede İslam'ın bereketi içerisinde müminiz ve Müslümanız Elhamdülillahi Teala. Cenab-ı Hak Kur'an'ında ve <gülüyor> kezalike ümmeten Her işte orta yol, her işte adalet. Muhterem Müslümanlar. Ya, ya Rabbi dünyamızı adaletle doldur. Zalimlerin şerrinden müminleri muhafaza buyur arz üzerinde, Yemen'de bunun içerisinde, bütün İslam aleminde incitilen Müslümanlara refah ve saadeti, dünyeviyeyi ahiret saadetiyle beraber lutfet diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar. Bu, evet. Ve kezalike cealnakum ümmeten vasaten litekunuşu hezâlen nas Kıyamet gününde Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e soracak. Ey Muhammed ümmeti! Peygamberler ilahi vahiyimizi ümmetlerine tebliğ ettiler mi? Ne dersiniz? Bak bak bak şerefe bakın. Sonradan gelmişiz ama Kur'an'dan ve Resulullah'tan aldığımızla yakın hasil etmişiz diyeceğiz ki ümmeti Muhammed olarak bir şahidiz. 124 bin embiya vahiyi teyit ettiler, tebliğ ettiler ya Rabbi. Şahit. Ümmeti Muhammed şahit. Muhammed'im, Muhammed'im, sen de şahitler üzerine, ümmetin üzerine şahit misin, ümmetin doğru şehadet ettiler mi? Ya Rabbi ben şahidim ki ümmetim doğru söyler, 124 bin enbiya, en ufak ihanet etmeden bir şey saklamadan ilahi vahiy ve ahkamını ümmetlerine tebliğ ettiler Allah'ım. İnne erselnak şahidenin manası bu. Mahşer'de şahitlerin şahidi Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bununla kalıyor. Vedaiyen <gülüyor> ilallahi bi iznihi ve siracen munira. Aziz cemaat kulak veriyorsunuz değil mi? Allah Resulünden bahsederek devam ediyor Kur'an'ında. Ve da'iyen <gülüyor> ilallahi bi iznihi Allah'a yine o Allah'ın izni ve emriyle bütün mahlukatı ilahiyeyi davet edici, çağırıcı, tebliğci en yüce peygamber olarak seni gönderdik bahsettik ya Muhammed. Evet. وَدَاعِيَنْ اِلَى اللّٰهِ بِاِذْرِهِ بِاِذْنِهِ tabiri çok latif. Çok latif. Yani Cenab-ı Peygamber Efendimiz kendiliğinden çıkıp, düşünerek, vicdanında karar verip, bu millet ve ümmetleri ben çağ... Hayır! Allah'ın emri ve izniyle, Cenab-ı Hakk'ın canibinden gelen vahyin ışığında, levh-ü dayanan hikmetlerle ve Rabbisiyle arasında... Yumurta zarı kadar daha ince dahi perde olmadan cibrilin vahşasıyla vahy alıp insanlığı davet için, Allah'a davet için gönderildin ya Muhammed. Gönderdik seni ya Muhammed. Muhterem Müslümanlar, şu halde biz hepimiz bu davetin içindeyiz. Eskiden peygamberler bir şehrin peygamberi olurdu. Bir kavmin peygamberi olurdu. Bir ümmetin, bir milletin peygamberi olurdu. Tamam mı? Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar... Mesela Cenab-ı Yunus Aleyhisselam için... Biz onu yüz binlik bir cemaata davetçi, elçi ve rasul olarak gönderdik diyor Kur'an-ı Kerim'inde. Yüz binlik bir cemaata. Ama Peygamber Efendimiz'e gelince... Muhterem müminler, Hangi tarafından bakılsa biz daha bahhtiyarız elhamdülillah etar. Evet. Ümmetimiz salife içerisinde biz daha bahhtiyarız, daha şanslıyız, daha büyük devlet ve nimete masarız. Çünkü bizim Peygamber Efendimiz için Cenab-ı Hak ve ma erselnak illa kafetellinas buyuruyor. Ya Muhammed seni devrinden itibaren sabahı haşra kadar bütün insanlık ve beşeriyetin peygamberi olarak bahsettik diyor. O kadar. Bu ümmet ikiye ayrılıyor. Davet edilen ümmet, ümmeti icabet, ümmeti davet olarak. Bizim gibi, bizim gibi ümmetlere ümmeti icabet diyoruz. O davete لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكِ لَبَّيْكَ la شَيْكَ لَكَ لَبَّيْكِ إِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِعْمَةَ لَكَوَ الْمُلْكِ لَا شَرِكَ لَكَ deyip de Kâbesi'ne uçuştuğumuz gibi hatta muhterem Müslümanlar ümmet deyince sebebi latifeyi de arz edeceğim size bakınız. وَا شَوْكَ اِلَى اَحْبَابِ Peygamber Efendimiz zaman zaman sahabe içerisinde böyle buyurularmış. وَا <gülüyor> شَوْكَ ila اَحْبَابِ Vay ahbabıma karşı yandı gönlüm. Onlara gönlümde büyük iştiyak var Rabbim. Böyle diyor Peygamber Efendimiz. Büyük iştiyakım var ahbabımla mahşerde kucaklaşmak için. Cennette onlarla beraber olmak için. Büyük iştiyak, iştiyakım var. Hasret çekiyorum onlara kavuşmak için. Sahabe dediler ki Ya Resulallah, biz biz ahbabım değil miyiz? Önümdeyiz, önümdeyiz. Biz ahbabın değil miyiz ya Resulallah? Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki sizler ashabımsınız. Sizler ashabımsınız. Sizden yüzlerce sene sonra bin sene sonra gelecekler beyaz sayfeler üzerinde siyah satırları görecekler. Muhterem beyaz sayfeler üzerinde ...siyah satırları görecekler, öpüp başlarına koyarak Hazreti Kur'an'ı ve benim sünnetimi ve hadislerimi gönül miracı baş tacı olarak kabul edecekler. Sizin imandığı, inandığınız gibi, imanınız gibi bana inanacaklar. Onlar benim ahbabımdır, onların hasretini şimdiden çekiyorum buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ya muhteram eynağlar. Mesabi hadisi. Mesabi hadisi. Bir gün ashabı kiramla sohbet ederken Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Ey ashabın, kimin imanı size göre aciptir? Onlar dediler ki, peygamberlerin imanı ya Resulallah. Peygamberler nasıl inanmazlar? Onlar ile görüşerek vahyalıyorlar. Onların imanına teaccüp edilmez buyurdu Peygamber Efendimiz. Tekrar buyurdular. Kimin imanına teaccüp ediyorsunuz? Meleklerin ya Resulallah. Meleklerin imanına teaccüp edilmez. Onlar nurdan yaratılmışlardır. Zaten yaratılışlarında maya iman var. İmandır, itaattır. Peygamber Efendimiz tekrar buyurdular kimin imanına hele hele teacüp ediyorsunuz? Bizlerin imanı ya Resulallah. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ Peygamber Efendimiz böyle başlıyor. Siz nasıl inanmazsınız ki ben karşınızdayım, cibirin kanaç seslerini, vahyin gelişindeki pırıltıları görüyorsunuz. Ya Resulallah kimin imanına teacüp edilir? Sizlerden sonra, benden sonra gelip de Beyaz sayfeler üzerinde Kur'an satırlarını görüp onlara bütün iştiyak ve muhabbet ve teslimiyetle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip kendine, kendilerine varan Kur'an ve sünnetle amel eden müminler, aziz kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar, Allah Resulünden bize gelenleri Kur'an-ı Hakim ve sünnet külliyatı olarak edinle-i dörttür diyoruz ya, kitap, sünnet, icma-ı ümmet, kıyası-ı fukaha olarak dört diyoruz ya, bu dördünü de bağrımıza basmak suretiyle eğer amel edecek olursak, Peygamber Efendimiz o günkü ümmetimin imanına teaccüb edilir diye buyuruyor. Tebrikler, tebrikler ve tes''idler. Muhterem kardeşlerim, bir de burada şunu ayrıca ilave ediyorum. Bu kadar fitne dolu dünyada, tamam mı? Hani arz üzeri bomboş olsa, arz üzeri fitne ile dolu olmasa, arz üzerinde zalimler, müfsitler, münafıklar, şakiler batıla davetçiler olmasa arz üzerinde aldatıcı radyolar bu televizyon görüntüleri bu matbuattaki eşkıya olmasa ve hakeda ve hakeda kapı caminin muhterem cemaati, her gün sabah ayrı bir fitne ya. ne oldu dünya ne oldu dünya aziz konyalılar ne oldu dünya Adeta cadı kazanı gibi kaynıyor. Her kafadan bir ses. Mevlana, Mevlana sağ olduğum müddetle ben Kur'an'ın kölesiyim, hadimiyim, bendesiyim. Hazreti Muhammed'in ümmetiyim. Ayağının altında toz ve toprağım diyor. Aklını, aklını Hazreti Muhammed'in önüne kurban et. Sonra da Hasbi Allah de ki kula Allah yeter diyor. Destra ender ahadu Ahmed bizen ey birader var az bu diyor. Bir elinle Hazreti Ahde ahkamı ilahiye, bir elinle Hazreti Muhammed'e sünneti Ahmediye, Muhammed'e ümmet olmanın şerefine sımsıkı sarıl ancak ten Ebu Cehlinden böyle kurtulursun diyor. Tamam mı muhterem sumalar? 10 Abu Cehil'den böyle kurtulursun diyor. Şu halde ve da'iyen ilallahi bi iznihi ve sirajan munira. Ya Muhammed seni bütün bir insanlığı, beşeriyeti sabahı haşre kadar Allah'a davet için gönderdik. Ve da'iyen ilallahi bi iznihi ve sirajan munira. Işık ve ziya saçan güneş olarak, kandil olarak nur olarak seni ümmeti Muhammed'e gönderdik ya Muhammed. Siracı Münir, muhterem Müslümanlar. Ya öyle sirac, öyle güneş ki, öyle nur, öyle lütuf ki şişeklere renk veren o, buğdaylara kuvvet verip daneleri dolduran o nur, o güneş muhterem Müslümanlar. Düşününüz Allah'ın kulları şu semadaki güneş eğer önü kapanacak olsa hayat olur mu muhteremimiler? ümriler? Kapı Camii'nin muhterem cemaati soruyorum size şu maddi güneş hani Yunus Emre söylüyordu ya ay dahi güneş dahi nurundan Muhammed'in cümle şekerler tadı tadından Muhammed'in diyordu ya dünyada feyiz ve nur namına ışık namına ne varsa ne varsa Güneşler ve yıldızlar da ışığı Hazreti Muhammed'den alıyor. Mantıkta bir kaide öğrenmiştik. Nurul kameri i müstefa dümüne şems diye. Güneşle ay arasına mania girdi mi? Ay kömür kesiliyor adeta. Muhterem Müslümanlar. Kaide bu. Güneş ayın, ayın nuru bil asale değildir. Güneşle ışık alarak gecelerimizi aydınlatıyor? Binaenaleyh ay tutuldu diyorlar. Niçin? Güneşle ayın arasına dünya giriyor. Öyle olunca, Ay güneş dünyamızdan küçük olduğu için kapkara kömür gibi kalıyor ve selam. Güneşten ışığı alamıyor. Ben burayı, Ay-ı Celle'yi şöyle man manalandırıyorum. Dünyada, kainatta, ışık namına ne varsa muhakkikine göre Hazreti Muhammed'in nurundan akistir. Hazreti Muhammed'in nurundan akistir. Şu halde ve siracen müniran manasını öyle anlayacağız. Gözümüzün nuru O nurdan. Kalbimizin şuuru O nurdan. Ruhumuzun yıkanışı O nurdan. Hayatımızdaki bütün bütün renk ve ahenkler onun şerefine. Allahu Zülcelal büyük sevgilisinin neşesine ve şerefine lütfediyor. Muhterem Müslümanlar, arkadaşımızın biri söylüyor. Yanar Dağ'ın söndükten sonra kraterinde Karanlıkta güneş görmeyen bazı mahlukat varmış. Arkadaşımız kitapta okudum diyor. Kraterin içinde dünyaya hiç çıkmayan bazı mahlukat varmış. Gözü yok. Güneşe ihtiyacı olmadığı için gözü yok. Hiçbirinin gözü yokmuş. Toprağın altındaki köstebeğin gözü olmadığı gibi, yarasanın gözü olmadığı gibi. Muhterem Müslümanlar, onlar... Cenab-ı Hak onlara radar vermiştir. Onunla kendilerini idare ediyorlar. Şu halde dünyada iman ve aşk ve sevgi, şahsiyet, edep ve ahlak ne kadar fazaylı insaniye varsa o güneşin bize gelen ışığından inikas ediyor. Yüce Rabbim bizi Muhammed'in ışığından mahrum etme. Ve siracem münira. Sonra... Ve beshir el müminin'e bi an n-luhum min Allahi fazlan ya Muhammed müminlere Allah'ın büyük fazlânı, ı Hakk'ın kendilerine sonsuz ihsanını iman edenlere müjdele Ve beshir el müminin'e bi an n-luhum min Allahi fazlan kâbirâ. Doğuşumuzda rahmi maâderdeki. Uzvumuzun mütekamil oluşu, tam oluşundan tutunuz muhterem Müslümanlar. Rahm-i Mader'de Cenab-ı Hak nasıl böyle övmüş, yaratmış. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ الْتَقْو۪يمِ Fehvasınca biçim ve görünüşünde mükemmel halk ediyor. Sonra dünyaya getiriyor, akıl yediği yemeklerin merhalesiyle beraberlikte yavaş yavaş tekamül ediyor. Şu tekam, şu kudretteki büyüklüğe bakınız efendiler. Bediüzzaman, koca üstad öyle diyor. Eğer çocuk doğduğunda büyüklüğündeki aklıyla dolsaydı, annesini aşağısını açtırmazdı diyor hayatında. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eğer çocuk doğarken şu aklıyla, büyük aklıyla dolsaydı, edebinden, hayasından aşağısını annesini açtırmazdı diyor. Fakat her yaşta biraz daha, her yaşta biraz daha, her yaşta biraz daha. Günü gelince peygamber, günü gelince veli, günü gelince dahi, günü gelince mütefekkir, günü gelince üstad, günü gelince devlet adamı, günü gelince idare adamı, günü gelince aşk eri, günü gelince sanat sahibi. Yani beş milyara Cenab-ı Hak mübalağa değil, zerre kadar mübalağa etmiyorum. Beş milyarın kafasına, beş milyar istidatta akıl lütfediyor. Sübhane men tehayyera fî sun'ihil ukûl. Sübhane men bi kudretihi Şair öyle diyor. Şair öyle diyor. Sübhane men tehayyera sun'ihil ukûl. Sanatında bütün akıllar ne kadar kemale ererse hayretlerde hayretler de kalmıştır. Ya onun için Resulü Zişan Efendimiz de bazen Allahummazidni fikete diye dua edermiş. Resulü Zişan bile bazen Allahummazidni fikete hayra ya Rabbi sanat ve kudretinde hayretimi artır diye dua edermiş. Yaklaşlıkça Muhterem Müslümanlar yaklaştıkça hayret artıyor. Azamet ve kudret daha geniş çapta tebellür ediyor, tecelli ediyor, tebaruz ediyor, tezahür ediyor. Muhterem Müslümanlar onun için dua ediyoruz. Ya Rabbi bizi kurbiyeti Hakk'a mazhar olmuş salihler zümresine ilhak eyle Allah'ım diye. Muhterem Müminler evet ayet-i kerimeye böyle çok mücmel ve kısa bir mana verdikten sonra... Peygamberi Zişan Efendimizin şahsiyeti Muhammedisi evet. gelirken nasıl gelmiştir? Nasıl Muhammeddir o? Sallallahu Aleyhi ve sellem. Ya ya şahsiyeti Muhammedi, Hazreti Ali, Şifa Şerif, Şerhi Aliül Kari, Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz, Peygamberi Zişan efendimiz e soruyor. Sünnetin nedir ya Resulallah? Yani şu demektir. Sireti Muhammed'ini olgunlaştıran sıfatların, mümtaz sıfatların nedir ya Resulallah? Seni tanımak istesek, Allah Resulünü, Allah'ın Muhammed'ini tanımak istesek, nasıl tanıyacağız ya Resulallah? Nasıl tanıyalım seni? Şahsiyetini öğren amirler nelerdir ey Allah'ın yüce Rasulü? Hz. Efendimiz soruyor. Cenab-ı Peygamber Efendimiz kendisini bize tarif ediyor. Muhterem Bakınız Allah'ın Rasulünü kendi dilinden dinleyeceğiz. Nasıl bir şahsiyete sahipmiş. Muhterem 5000 Beş cemaat seniz dışarısı benim sesimi dinleyenler. Beş bin kafada 5000 bin ayrı akıl, 5000 bin kalpte 5000 bin ayrı anlayış ve idrak ve fehim vardır. Binaenaleyh hepiniz kafanızı, kalbinizi birleştirerek akıl ve izanınızla Peygamberi Zişan Efendimiz'i kendisinden duyarak bir anlamaya çalışalım bakalım. Peygamber Efendimiz'in şahsiyeti, ahmediyelerini öğren amirler. Hani buket diyoruz ya muhterem Müslümanlar, bir buket bir çiçek bahçesine, binlerce çeşit bir çiçek bahçesine giriyorsunuz. Her daldan ayrı bir çiçek ve gül koparıyorsunuz. Onu sarıyorsunuz, elinize alıyorsunuz böyle. Şimdi bu buketi siz, bu buketi dünya çapında büyütünüz. Dünya çapında. Kökü Medine-i Tahire'de, Kubbeyi Hadra veya sağlığında, asrı saadetin ortasında ve ashab kiramın içerisinde kökü çiçekleriyle bütün kainatı arşa kadar kuşatmış bir çiçek demeti olarak düşününüz. Bunlar bu çiçekler şahsiyeti Muhammedi'yi temsil ediyor ve peygamber efendimiz kendisini nasıl tarif ediyor? Bakınız bir el marifetu re'su mali beni mi soruyorsunuz diyor peygamber efendimiz benim şahsiyetimi duymak anlamak mı istiyorsunuz? Buyur ya Resulallah. Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki... ...el marifetü re'sü mali. Marifetullah sermayemdir. Yani bir peygamber olarak... ...Allah'ın gönderdiği bir elçi olarak... ...sermaye bir tacirin her şeyi biliyorsunuz muhterem Müslümanlar. Hatta bir müminin her şeyidir. Cebinde parası olmayan kimse... Dünyayı çarşı yapsanız da birer birer dükkanlarını gezdirseniz ne alabilir? Hiç. Cebinde parası olmayan ne alacak? Evet. Bu mesele ne kadar büyük ehemmiyet arz ediyorsa... Sermayesi bir tacir için neyse... Bir servet sahibinin serveti ne mana ifade ediyorsa... Peygamber Efendimiz benim sermayem maldır. Benim sermayem altındır. Benim sermayem gümüştür. Ve... Yok, yok, yok, yok. Bakınız muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'i yakından tanıyalım. El-marifetü re'sü mali, sermayem Allah'ı bilmektir. Marifetullah. Çünkü, Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'inde, biz insanlar ve cinleri, ancak bize ibadet etsinler diye yarattık buyuruyorlar. Muhterem Müslümanlar, Sultanul Müfessir'in İbni Abbas rezletleri, liyabüdûnü liyârifûn'la tefsir ve tercüme etmiştir. Ve mâ halaktul cinne vel insa illa liyârifûn demektir diyor. Öyle olunca, hepinize birer birer sesleniyorum Müslümanlar, yaratılışınızın gayesi Allah'ı bilmektir. Duydunuz mu Konyalı kardeşlerim? Duydunuz mu? Zevk etmek için, keyfetmek etmek için, binalar dikmek için, çiftlikler yaptırmak için, bahçeler inşa etmek için, laf etmek için, söz etmek için hiç hiç, hiç kat'a ve kat'a. Niçin yaratmış cenab Hak? İlla yarifun Allah'ı bilesiniz diye. Hani ben size tasavvufi bir hadisi kutsi okumuştum ya... Usul kitaplarında yok ama... Tasavvuf kitaplarının hemen hemen hepsinde almışlardır muhakkikin. ''Küntü kenzen mahfiyen, fe ahbebtü en uğrafe, fe halektül halke li uğrafe.'' ''Ben bir gizli hazineydim, bilinmekliyim istedim, halkı cihanı yarattım ki beni bilsinler.'' diye. Okuyalım öyleyse... Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Muhterem Müslümanlar, tabi Allah'ı bilmekte, Resulü Zişan Efendimiz başta, sonra da. her insan manevi kemalatına paralel olarak, muvazi olarak Allah'ı biliyor. İmam-ı Azam'ın Allah'ı bilmesiyle, İmam-ı Azam'ın amel eden bir Numan'ın bilmesi arasında fark var muhterem Müslümanlar değil mi? Az evvel söyledim. Muhihdin Arabi'nin muarifeti, Cüneydi Bağdadi'nin muarifeti, Mevlana Celaleddin Rumi'nin muarifeti, Hacı Bayramı ı Veli'nin Fatih Sultan Muhammed Han'ın Allah'ı bilmesiyle bizim bilmemiz arasında farklar var. Öyleyse... Her nefes ve adımda Rabb'ımızı daha çok bilmek için hem dua edeceğiz Müslümanlar hem de gayret göstereceğiz Teala. Evet, marifetullah nimetlerin dünyada en azimi bir. Peygamber Efendimiz, marifetullah sermayemdir diyor bir. İkincisi, velhubbu esasi, velhubbu esasi. Allah sevgisi, Allah sevgisi dinimin, inancımın esasıdır. Muhterem Allah sevgisi dinimin kulluk ve ubudiyetimin esasıdır. Yani bir yerin temeli olmazsa nasıl tavanı durmaz, dini mübini İslam'da Peygamberi Zişan Efendimizin nübüvvet ve risaletinin esası da Allah sevgisidir. Muhterem cemaat, Allah'ı seveceğiz, sevgi denince teşmil ediyorum, Resulullah'ı seveceğiz, Hazreti Kur'an'ı seveceğiz, sünneti peygamberiyi seveceğiz, salihleri ve alimleri seveceğiz, anne ve babamızı seveceğiz, evladımız ve ailemizi seveceğiz, akraba ve yakınlarımızı seveceğiz, sümme bümenteul, komşularımızı hemşehrilerimizi seveceğiz. Sonra alem i İslam'da Kazakistan'dan Fas'a kadar Kazakistan'dan Fas'a kadar bütün mümin kardeşlerimizi seveceğiz. E hocam sevmeyeceklerimiz de var mı? İsterseniz şu seveceğiz neşesini sevmeyeceklerimizle karıştırıp da söndürmeyelim, soğutmayalım muhteremimiler. Tamam mı? Allah'tan başlayarak... Allah'tan başlayarak... Kucağımıza aldığımız yumurcağımıza varıncaya kadar... Sevgi ve sevgi ve sevgi ve sevgi diyor İslamiyet ve Hazreti Muhammed. Çünkü İslam peygamberi sevgi, yine sevgi, yine sevgi diyor. Kalpleyi kabzayı kudretle tutacak, gönüllere sevgi abı hayatını zerk edecek... Müminler, bitmez bu kötülük. Dünyadaki bütün kötülükler sevgi güneşi ister, sevgi ışığı ister, sevgi harareti ister, sevgi aydınlığı ister, sevgi mayası ister. Sevişeceksiniz diyecek, mürşitlere, sahiplere, velilere, üstadlara, mübellilere, alimlere büyük ihtiyaç var. Ümid ediyorum Müslümanlar. Gelecekte ümid ediyorum. Gazaliler tekrar. Muhittin Arabiler tekrar. Mevlana'lar tekrar. Hacı Bayram'u eğer dünyanın ömrü varsa Hacı Bayram'u veliler tekrar fatihlerle beraber Akhşemseddinler tekrar yetişsin arzu ediyoruz inşallahutaala. Peygamber Efendimiz buyurdular ki Marifetullah sermayemdir. Bir. İkincisi ''Vel hubbu esasi'' ''Sevgi muhabbet'' Allah'a muhabbetten tutunuz da mahlukunun her çeşidine seviyesine göre muhabbete varıncaya kadar İslam'da dinimde asl olan benim sevgidir diyor. Sonra esas olan ''Vel aklu aslı dini'' ''Dinimde mükellefiyetin sırrı da akıldır'' diyor. Akıl. Akıl. Akıl. Muhterem Müslümanlar. Zaten Gezali'nin ihyasında insan-ı kamilin mecazi tariflerinden biri de aklı kül olarak tarif edilmiştir. Aklı kül. Gerçek insan tepeden tırnağa akıldan ibarettir. Onun için Peygamber Efendimiz, Kıvamul mer'i akluhu ve men la akle lehu la dîne lehu diye buyuruyorlar Peygamber Efendimiz. Kişinin kıvamı, şeriatı, mükellefiyeti aklıdır. Aklı olmayan kimseye namaz farz değil. Akıl olmayan kimseye oruç farz değil. Akıl olmayan kimseye zekat mecnun. Simarhanedekilere böyle bir farziyet var mı? Mükellefiyet var mı? Hayır. Şu halde dinimin as aslı da akıldır diyor Peygamberi Şerif Efendimiz. Muhterem Müslümanlar, ne kadar akıllı evlat doğurursanız o kadar bahtiyar baba annesiniz. Çünkü akıl sahibini daima ...hidayete, tevfika, ışığa, nura, gerçek kurtuluşa götürür. Şehvet, şeytan, hırsı dünya ve kadın arzusu insanların nasıl ve dalalete götürürse... ...dünyacıların halini görüyorsunuz muhterem Müslümanlar. Mide kurultusuna benzeyen tuhaf tuhaf laflarla nasıl beşeriyet ve insanlığı zehirlemeye devam ediyorlar... ...kafasında gerçek akıl taşıyan insanlarsa...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 kelimeyi tayyibeyi münciyi mübarekesiyle kapamalar pomalar nasibu mukadder ile Hakka hak bilip, hakka itibak batılı batıl bilip, batıldan işlemep beleyen zümreyi salihine mevla cümlemizi ilhak eyleye. Cümlemize ve bütün inanan kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleye. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasıfun ve selamun ellen mursalin velhamdülillahi rabbil aleminel fatih